و أمرنا باتباع شريعته و geçtiğimiz hafta şirketlerle ilgili bilgileri özet olarak paylaşmıştık. Bugün nasip olursa söze kefaletle başlayacağız İnşallah arkasından havareyi arkasından vekaleti inşallah bu sohbet serisi içerisinde öz olarak ana vurgularıyla paylaşmış olacağız. Kefaret lugatte eklemek ilave etmek demektir. Esasen bir şeyi bir şeye dammetmek, yapıştırmak, onunla bütünleştirmek demektir. Isılahta diyorsunuz şimdi. Isılahta bir şeyin talebi konusunda zimmeti zimmete eklemedir. yazmayın. Biraz şekillendirmek gerekirse, borçlu mesela kefil olan bensem ben borçlu değilim. Borçlu olan başkası. Ben ona kefil olmuşum. Kefil olmakla borçlu olan insana kendi sorumluluğunu da eklemişim. Artık bu borçtan sadece o sorumlu değil. Aynı zamanda o sorumlu olduğu gibi onun borcundan ben de sorumluyum. Benim de sorumluluğu üstlenmemle asıl borçlu olan insan belli olarak borcu, belli bir güven, belli bir gücüne güç katılmış olur. Bu açıdan önemlidir. Bu açıdan da meşrudur. Şunu da izah edici bir tarif olarak ekleyin. Dolayısıyla başkasından istenen bir hakkı, taahhüt ederek üstlenmek, o insan yerine getirmediğinde veya getiremediğinde Yerine getirme mesuliyetini Almaktır. Bu şekilde Taahhütte bulunan Veya mesuliyet altına giren insana Kefil denilir. Kefil olunan insana da asıl ifadesi kullanılır. Kefalet akti. Kitap, sünnet ve icma ile meşruiyeti sabit olan bir akittir. Sabit olan bir rakittir. Var. <gülüyor> Demek ki var. Kefaret deyince insanın işe ürperiyor. Kefaret İslam'da çok tavsiye edilen bir şey değil. Ama tavsiye edilme ayrıdır. Kefir konusunda meşru olunmuş ayrı bir şeydir. Meşruiyetine son derece ihtiyaç da vardır. Geleceğiz her ne kadar kefaret tavsiye edilmese de Dertsiz başına dert açma bölümünden sayılsa da, hayatın pratiği bunu böyle gösterse de, nedir? Sorumluluk, üstlenecek insana ihtiyaç vardır. E, hayatın içerisindeki yeri de oldukça önemlidir. buru geleceğiz. Dolayısıyla meşru, madem öyle dedik, kitap diye başlayalım. Kitaptan delil. Yusuf suresinde ne diyor? Ve ene bihi za'im diyor. Ben ona kefilim demektir. Za'im kefildir. Sorumluluk üstlenmedir. Ve ene bihi za'im diyor. Parantez içerisinde yazıyorsunuz. Ben ona kefilim. Normalde Yusuf aleyhisselam kıkı anlatılıyor. Bünyamin'le olan aradaki mesele dile getiriliyor. İşte bu taskimin yükünün içerisinde çıkacak bu hadiseler anlatılırken Yusuf aleyhisselam ne diyor? وَاَنَبِهِ Zaim diyor. Ben ona kefilim ifadesi kullanılıyor. Bu Cenab-ı Allah'ın lisanından anlatılıyor. Zayim ifadesi günümüzde idareci içinde kullanılıyor. Reis içinde kullanılıyor bir bölgenin sorumlusu içinde kullanılıyor. O da esasen milletin işini yapmaya kefildir. Belki orada üstlenmiştir. Ama zaimin birinci derecedeki manası nedir? Kefildir. Devam ediyoruz bunun üzerine devam ediyoruz. Sünnetten deril. Oradaki ifade de öyle kısa. اَزَّعِيمُ غَارِمٌ ifadesini kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kefil üstlendiği kefaretten sorumludur demek. Bu hadis-i şerif hem Sünnet-i Ebi Davut'ta hem de Sünnet-i İlmizî'de olan bir hadestir. Kefaret üstlenen bir kişi üstlendiği kefaretten sorumludur gerektiğinde ödemeyi o yapacaktır demektir hadisinde. Garip mesela griyim ve garip ne için kullanılır? Daha ziyade borçlu için kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesini biliyorsunuz. Veda hutbesinin içerisinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borçlu borcunu ödemeye mecburdur. Ödünç alınan bir mal ihtiyaç bittiğinde geri verilmelidir kefil olan kişi kefaretinden sorumludur vurgusunu yapıyor. Çok açık ve net olarak kefaret İslam'da vardır, meşrudur, tavsiye edilmese bile. Tamam. İcmaya gerek yok çünkü yani hakkında ayet olan ve nas olan bir şey, her şeyde ihtilaf yoktur. İcma vardır. Yani icmanın izahına ihtiyaç yok. Ümmeti Muhammed meşruiyete hakkında meşruiyete hakkında ittifak etmiştir. Bunda icma vardır. Bir de oraya makul yazın, akli delil. Şimdi şöyle bak. Her insan aynı güveni vermez. Yani şöyle olarak. Siz İzha ben anlatayım, siz özetleyerek oraya aktarın. Her insan aynı güveni vermez. Bazen insan güzeldir, iyidir, ahlakı da iyidir, ödemek ister. Ama siz de bakıyorsunuz, adama güvensizliğiniz yok. Ama şartlarını değerlendiriyorsunuz. Bu insan diyorsunuz, istese de ödeyemez. Çünkü gidişat şöyle, şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Zihnen bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bu sefer... Bu kanaatinde söylüyorsun ama onun da ihtiyacı var. Yani ancak size misal olarak söylüyorum. Kefil gösterirsen, bir kefil gösterirsen yardımcı olabilirim veya mal verebilirim. Sen bu malı satıp da bana borcunu ödeyemezsin diyorsun. Bu sefer kefil istiyorsun. Bazen de böyle olmaz hadise. Nasıl olur? Adamı yeterince tanımıyorsun. Sen tanımıyorsun. Huyunun, suyunu, mizacını bilmiyorsun. Ama senin tanıdığın ahlakına güvendiğin, sözüne durabilecek bir insan ona kefil olursa iş değişiyor. Bu insanı tanımıyorsun ama sen onu tanıyanı ve iyi değerlendiri diyorsun, sana güven verecek insanın yapısını biliyorsun. Ona olan güvenin öbürüne olan güveni getiriyor. Bir beldeye gelen, o belde insanı tarafından yeterince tanınılmayan, dolayısıyla tanınılmadığı için güven duyulamayan bir insanın, Kendisine güveni artaracak kefile ihtiyacı sayılamayacak kadar çoktur. Bu nevi insanlara elbette ki destekçi olmak insana ayrıca ecir kazandırır. Cemiyet hayatının buna ihtiyacı vardır, evet. Sıkıntılar olsa da. Biz askerliği Burdur'da yaptık. Burdur'da tabakhane camisi diye bir cami var. Caminin ön duvarın üzerinde bir adamcağız iş gibi bir şeyler satar. Oraya getirdiği her mal kıymetlidir, kalitelidir, seçme maldır ve insanda ne ihtiyaç duysa pratik hayatta neredeyse orada var. Adamın konuşmaları, tavrı falan son derece olgun. Camiye gidip gelirken ünsiyet baktık orada şeyler var. Tostluk da kurduk. Geliyoruz, ediliyor, gidiliyor. Yani çok bilgili cana yakında bir insan. Hayret ettik yani sıradan bir satıcıya benzemiyor. Yine orada bulunan bir toptancıya, yakında olan bir toptancıya dedim ya böyle bir adamcağız var. Adam sıradan birisi değil. Keşke dedim bu adama birkaç tüccar arkadaş, yardımcı olsanız bir dükkan açsanız. Duvar üçlerinde gezip durmasa diye. Hocam ona dükkan açılmaz dedi. O dediğiniz gibi çok iyi şöyle şöyle şöyle birisidir. Burdur'un itfaiye müdürüymüş. Kefalet sebebiyle bakmış. Biz ona diyorlar eline mal verdik bir yer açtık borçları hemen geldi istila ettiler. Elindeki malı vesaire aldılar. Şimdi biz ona veriyoruz malı malın faturasını vermiyoruz mal bize ait onun için kimse alamıyor. Öyle yardımcı olmaya çalışıyoruz ona dükkan açmaya gelmez dediler. Şimdi biz de o vesileyle öğrenmiş olduk şey olarak kefaret batırmış ama diğer insanların yardımı desene onu ayakta tutmaya çalışıyor. Bu insana destek olmaya, evet yani ihtiyaç var netice itibariyle ama insanın güven duyması için bu insana mesela bir başka insanın mal verebilmesini ya böyle bir üslup da yol takip edeceksiniz veyahut da bir insan ona kefil olacak yoksa öbür alacaklı bu insan yeniden hayata tutunsun, ayağa kalksın, işte yürümeye başlasın, ondan sonra ben alayım, o güne kadar sabredeyim, bundan dolayı da ecir kazanırım her insan ne yazık ki demiyor. Bunu İslamiyet icbar da etmiyor. Buna teşvik ediyor ama icbar da etmiyor. Bir insan kendi hakkını alma hakkına daima sahiptir. Ama olgunluğumuz öyle yükselmeli ki bu insanı elinden tutan insanlar bu insanı kaldırabilmeli. Bu nevi güzelliklere, hasletleri ne yazık ki hırs dünyasının içerisinde biz kaybetmeye başlamışız. Yeniden cahiliye dönmüşüz. Cahiliyede müşriklerin peygamber efendimize karşı talepleri vardır. O taleplere iyi dikkat ediniz. Kimisi ne diyor? Bize hazine getir. Kimisi ne diyor? Mekke'de dereler, ırmaklar akıt. Kimisi ne diyor? Şunu yap, bunu yap. Vesaire. Bir bakıyorsun %99'unun kapısı hep maddi menfaate çıkıyor. Şimdikiler de öyle. O duygu hiç kaybolmamış. Onlar da para peşinde, kapital peşinde. Şimdikiler de kapital becinde kabritalismi içerisinde yuvarlanıp gidiyor. Aynı hırslar, aynı kavgalar devam edip gidiyor. İslamiyet, insanın mal ve mülkiyet sevgisini veya varlığında duyduğu bu hissi reddetmiyor, yabancılamıyor. Ama bunun terbiye edilmesini istiyor. Düzgün olmasını istiyor. Helal yoldan olmasını istiyor. Malın size hakimiyet kurmasına, sizin sırtınıza binmesine izin vermeyin. Siz onun sırtına binin diyor siz onu yönlendirin diyor. Siz ondan gün gelince vazgeçebilecek şuurunu elde edin diyor. Kısaca insanoğlunun mala mahkum olmasını değil malın insanoğlunun hizmetinde olmasını istiyor. Bundan doğru insanın fıtratında bu vardır. Var olanı inkar yerine terbiye etmek daha doğru olandır. Yönlendirme çalışması insan yapmalı ama hakimiyetinde hiçbir zaman yitirmemelidir. Bu çerçevenin içerisinde Evet, mal kıymetlidir, mal canın yongasıdır. Ama dediğim gibi insan oğlu kıymetini inkar etmeden insan oğlunu emrinde kullanılması bilmelidir. Kefalette bunun yollarından birisidir. Tanımayan bir insana kefil olunur. Tökezleyen bir insana kefil olunur. Kısaca mal varlığı belki tökezlememiştir. İnsan basamak basamak yükseliyordur ama almak istediği şey, mesela ev ise. Kendi boyundan büyük görünüyor olabilir ilk bakışta değerlendirişte. Kendi imkanları insan kendisi daha iyi bilir ama mesela alışveriş yaptığı insan bilemeyebilir. Araya kefilin girmesi bu insanın olmaz işini oldurabilir. Haliyle kefalete aklen de ihtiyaç vardır. Aklen ihtiyaç varsa cemiyete de hayır getiriyor ise İslamiyet de onu destekler tasvip eder. Ölçüleri kaçırmamak şartıyla. Tamam. Kısaca aklında ihtiyaç var. Dedik. Ebu Hanife bunu yazıyorsunuz. Ve Muhammed'e göre. Rahimahum Allah göre. tefaret, icap ve kabulle gerçekleşir. İcap neye diyorduk biz? İlk teklife icap diyorduk. Alışverişte de öyle. Alışverişte iyi hatırlayın. Kimisi diyor ki satıcının kına icap denir. Satıcı ben bu malı diyelim ki 100 liraya satıyorum. Bu icaptır. Ben de 100 liraya alıyorum diyelim ki kabuldür. Ama genellikle hanefi fıkhında böyle değildir. İlk teklif yapana icaptır hanefiler. Nedir? Bu malı bana 100 liraya sat. Bu da olabilir. İlk teklif böyle gelebilir. Selman radıyallahu anh daha önce söylemiştim. Yolda gelirken giderken Arap diyarına gitmek istiyor. Tarif edilen hurmalık vadiye kenarı siyah kayalıklarla çevrili hurmalık vadiye gitmek istiyor. Olsa olsa bu Arabistan'dadır diyor. Hurmalık vadiye lafını duyunca. Arap areminden gelen kafilerlerle Arabistan'a gitmeye kalkıyor. Onlara ciddi bir para da vermiş. Hayvan vermiş. Buna rağmen Selman'da daha fazla para olduğunu anlıyorlar yolda. İnsan ahireti unutunca her şeyi yapabilir. Selman'a saldırıyorlar. Paralarını alıyorlar. Selman'ın elini kolunu bağlıyorlar. Kendi ülkelerine götürmüyorlar. Orada intikam alır ki Selman. Ne yapıyorlar Selman'ı? Ürdün dolaylarında, Kudüs yakınlarında, orada bulunan Yahudiler'e satıyorlar. Parasını alıyorlar. Bir de satışından para kazanıyorlar. Her, her türlü kar. Şimdi Allah katında ne kar ediyorlar? Allah'u alem. Bu tarafı insan dünyaya hesap eder. Öbür tarafı hesap etseydi bu yolsuzlukların bunların bunlar çoğu olmazdı Şimdi ger gerisin yeri geldik. Selman r.a anh orada bulunurken onların yanına kim geliyor? Medine'de Beni Kurayza kabilesindekiler geliyor. Akraba. Yahudilerin kendine ettiğini başka hiçbir millet onlara etmemiştir. Onlar da bütün millet, başka millet onlara etmemiş. O kendilerine de ediyorlar. Gidip başka milletlere de ediyorlar. Üstelik çok da yol buluyorlar. Hayret edersiniz. Yani evangelistler diye bir anlayış var ya evangelist. Hristiyanlığı Yahudilikle yoğur yoğur, yoğur evangelist olur. İkisini kat karıştır birbirine. İyice yoğur bir de mayala. Tamam mı? Ondan sonra al, al, al sana evangelist olur. O evangelistler Yahudiliği hizmeti ciddi bir şey sayarlar yani kabullenirler. İşin içerisinde bir sürü hikaye var yani sormayın. Onlara göre Orta Doğu'da savaş devam etmelidir. Orta Doğu'da kim sulç sükun istiyorsa onlar Deccal'ın adamlarıdır. Deccal anlayışı onlar da var. Deccal'ın adamlarıdır. Bu bölgede savaş olmalı ki gün gelip İsa Aleyhisselam dönmeli, mücadele etmeli, şöyle etmeli, böyle etmeli. Bir sürü bunun uzantıları var. Bu ideolojiler, bu kabbaladan geliyor bu tip bilgiler hep e, genellikle. Bunların altına dünyayı buna göre şekillendiriyorlar. Buna göre dünyanın filmini yapıyorlar. Şöyle gelecek yaklaşık olarak Armageddon denilen şey genellikle işte kıyamet olarak biliniyor zihinlerde kıyamet değildir. Armageddon kıyamet öncesi son dünya savaşının adıdır. Ondan kısa bir müddet sonra ne olacak? Sus olacak. Daha sonra da ne olacak? Kıyamet ondan sonra gelecek. Yani kıyametin habercisi bir savaşın adıdır Armagedon. Ondan önce bir savaş olacak. Bundan sonra işte şu kadar insan 140 bin kadar Yahudiler kendilerinin hepsini de beğenmezler. 140 bin kadar Yahudi evangelist olacak. İsa evangelistlerle beraber onları gökyüzüne kaldıracak. Sonra Armageddon savaşı yeryüzüne kana bulayacak, şöyle olacak, böyle olacak. Biz bir, bir sürü hikayesi var. Kısaca böyle bir zihanet üzerine kuruldur. Bunu adım adım takip ediyorlar ve başka insanlar da buna inandırıyorlar. Bunun uzantılarını demin dediğim gibi filmlerde de görürsünüz. Matrix filmlerinin altında bu yatar. O son olarak renkli, cilili bicili bir film daha var. Avatar mıydı? Avatar Avatar filminin altında bu yatar. Yani fikrini ve yapısını, zihin alıştırmasını o filmler yatar. Onun içerisine bir hayli buradan alınma fikir dünyası vardır. Böyle bir çalışmanın içerisindediler. Kendilerini ederler dediğim şu bu. Kendilerini de bölüyorlar. Birbirlerini kırıp geçiliyorlar. Kendilerinden bir grup bazen kendi gücü yetmeyince, "Ka zayıf hissediyorsa gidip bir başka devletle de anlaşıyor, öbür tarafın canını okuyor." O başkasıyla onun canını okuyor. Böylece Filistin ve Ürdün havaliyle birbirini kırmış, geçirmiş, perişan etmişlerdir. Darmadağın olmuşlardır. En son Buhtun Nasır canlarını, ciğerlerini okumuştur. Bir bölümünü esir götürmüştür. Bir bölümü de kaçarak Medine'ye gitmiş. Medine'ye öyle gelmişlerdir. Medine'de dolayısıyla bu insanların bir kısmının nerede vardır? Filistin diyarında, oralarda, buralarda, bugünkü bulunan bölgelerde akrabaları vardır. Beni Kureyzalılar akrabaların yanına gidiyorlar. Yalvara yalvara onlardan parasını ödeyerek şeyi ya, almayı başarıyorlar. Çok hoş tane gitmiş Selman radıyallahu anh görünce. Yapısı güzel, bilgisi güzel, hareketleri güzel, edep ve terbiyesi güzel. Bundan daha iyi adam nereden bulacaklar? Zorla alıyorlar, ısrarla alıyorlar. icaptan da öte ısrara geçiyor. Ne oluyor? Mekke'yi, Medine'yi, Münevveriye getiriyorlar. Selman radıyallahu anh Medine'nin tarif edilen şehir olduğu için şu şuura bakın ayrıca veya şu arzuya istikrara bakın. Köleliğe her şeye razı olarak Medine'de kalmayı tercih ediyor. Çünkü gelecek insan bu şehre gelecek. Efendimiz'i görüp de kabullendiği zaman, mührü gördüğü zaman duyguları ise izah edilmeyecek kadar coşku hem sarılıyor hem ağlıyor. Peygamber Efendimiz de şaşırtıyor. Ee, senin hikaye nedir, kıssan nedir, neler geçti başından diye sorduğunda Hayat hikayesini baştan sona Selman radıyallahu anh anlatıyor. Biz onun dilinden öğreniyoruz. Dolayısıyla bunları yaşadığını, bunları geçirdiğini. Şimdi onun gibi bazen müşteri tarafından, bazen işte kefil olunacak insan tarafından da bu teklif gelir. kefarette genellikle borçlu olan insandan gelir. Ama satışta daha çok teklif kimden gelir? Satıcıdan gelir. Ama böyle bile olsa ilk söylenene, satıcıdan da gelse müşteriden de biz ne diyoruz icab diyoruz ikincisine kabul diyoruz bu da icab ve kabulle gerçekleşen bir hadisedir yani bana kefil olur musun dese veyahut da ona mal veririm bir dostu geldi bir dostuna buna mal ver diyor buna mal ver diyor şöyle şöyle olur İnşallah senin için iyi bir satış şubesi olur iyi bir arkadaş olur iyi bir müşteri olur ve benzeri diye takdim ediyor Adam da satıcı da şahsı yeterince tanımıyor. Arkadaşa mal veririm ama sen kefil olursan diyor. Bazen kefil kimden gelebilir? Yani lehine kefil olunacak kişiden gelebilir. Dolayısıyla kefalet bir akıttir anlaşıldı. Ve icap ve kabulle gerçekleşir. Ebu Hanife bu kanaattedir. Talebesi İmam-ı Muhammed Rahmetullahi Aleyh bu kanaattedir. Bunun neden söylediğimi şimdi anlayacaksınız. Ebu Yusuf'a göre kefalet ben tırnak içinde ben şu borca kefilim gibi kefil olacak. Kişi tarafından verilen tek taraflı taahhütle de geçerli olur. Bu da farklı bir bakış açısı kıymetli. Şimdi geri döndük. Bunda önemli bir şey var. Kefalet tek taraflı bir akit midir? Çift taraflı bir akit midir? Yani icap kabulsüz de olur mu? İcap alışveriş icap kabul olmaz. Ben arabayı sana yüze sattım. Almak mecburiyetine değilim. Akit alışveriş akı çift taraflıdır. Bir öbürü kabul etmeden olmaz. Tamam? Herkes birilerine bir şey verir o zaman. olur bu ve benzeri. Demek ki ah bu acaba kefalet böyle çift taraflı bir akit midir? Tek taraflı bir akit midir? Ebu Hanife İmam Muhammed diyor ki çift taraflıdır diyor. Biri iyi teklifte bulunacak öbürü kabul edecek diyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben sana kefilim diyen bir insan kendini sorumluluk altına tek taraflı olarak da sokar diyor. Anlaşılır tek taraflı bir akit olarak görüyor. Aradaki fark önemli. Ve kefili bağlayıcı hale gelir. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi alışveriş geri döndü. Konuyu anlayalım diye. Alışverişte bir insan arabayı satıyor. Teklif etti. Tekliften sonra öbür adam kabul etmeden, akit tamamlanmadan dönebilir. Tamam. 20 bine arabayı sana satayım dedi. Ya şu arabayı bana 20 binet sat dedi ben de sat ya dedi ama sonra ya sonra ben neye bineceğim dedi vazgeçti hani adam diyorlar ya ne oldu araba ne oldu demişler Allah yürü ya kulum dedi arabayı sattık diyor şimdi, şimdi arabayı sattı mı yürü mü dedi ne oldu başına ne geldi baktık adam ondan sonra hep yürüyecek yerine araba doldurması kolay değil en azından kendi arabasının huyunu suyunu biliyor. Yeni bir daha üst model bir araba olmaya imkanı yok. Dolayısıyla vazgeçebilir. Akit tamamlandıktan sonra hiçbir kusur yoksa vazgeçemez. İki tarafı da akit artık bağlayıcıdır. Peki ara, kefalet aklı bağlayıcı mıdır? Karışık. <gülüyor> Karışık. Bugün kefil olursa adam sen de verdin. Kefil oldu, malı ona verdin. Ertesi bir hafta sonra adam dedi ki ya o adam benim tanıdığım gibi değilmiş ben kefil değilim. Devenin nalı. Yok öyle yağma. Geri adım atamazsın. Kefili olan kefi elinden gerisin geri dönemez. Bağlayı Dolayısıyla kefili bağlayıcı. Olan adamı bağlayıcı. Ama ben adamı tanımıyordum. Tamam. Sen kefil oldun diye adama malı verdim. Geldi gitti dost olduk adamı tanıdım. Sonra telefona diyorum. Allah razı olsun. Arkadaşı bana tanıştırdın. Kefil de oldun ama arkadaşı ben tanıdım. Senin kefaretine ihtiyaç yok. Kefaret sorumluluğundan seni azat ediyorum dedi. Kim? Alacaklı. Geçerli mi? Geçerli. Demek ki bir tarafı bağlayıcı, bir tarafı bağlayıcı değil. Şimdi ona şey yapın. Alışverişte cayma ve kefaletten yok. Akit tamamlandıktan sonra yok. Evet, alışverişte var. şey Cayma hakkı şu. Akit tamamlanıp iki taraf teslim ve tesellim gerçekleşinceye kadar cayma hakkı var. Akit tamamlandıktan sonra, aa, buyur. Bu yani şey olarak, yedi günde doğru değil. İslam hukuku bunu üç gün olarak veriyor. İslam hukuku buna hiyar şart deniyor. bunun ayrı bir şey var. Bunu üç gün olarak veriyor. Evet, kefalette akit tamamlandıktan sonra cayma yok. Ama lehine kefil olunan kişi kefalette ihtiyaç duymayabilir, kefareti kaldırabilir. Tamam? Bir insan yazıyorsunuz. Başkasına kefil olduktan sonra kefaletinden vazgeçemez. Oraya yazmayın ama dün dündür, bugün bugündür diyenler hariç. Onlar her türlü vazgeçer. Tamam. tamam. Ancak ancak lehine kefil olunan kişi onun kefaretini reddedebilir veya onu veya onu kefalet sorumluluğundan azat edebilir. Borcun ödenmesi veya herhangi bir şekilde borçlunun borçtan kurtulması ile kefalet sorumluluğundan kurtulur. Şimdi bu cümleyi anlayalım. Şimdi bir insan asıyla birisine kefil. Asil borç sorumluluğundan kurtulmuşsa kefil de sorumluluktan kurtulur. Onun üzerinden de kalkar. Niye borcunu ödemişse demedim. Bazen borcunu ödemiş olmaz. Ne gibi? Dedi ki alacaklısı ona ben senin borcu sildim. Borçlunun borcu silinmişse kefilin de sorumluluğu düşer. Anlaşıldı? Veya kefilin ve borçlunun malına alacaklı bir zarar vermiştir. Gel dedi bunu sulh olalım gibi dedi. Sulh oldular. Tamam mı? Borçlunun borcu düşmüştür. Kefilin de sorumluluğu düşer. Ona bağışlamıştır ve bence herhangi bir şekilde veya istikah dediğimiz mahkeme yolu şöyle buyla borçlu borç sorumluluğundan düşerse veya borcunu öderse borçlu borç sorumluluğundan kurtulmuştur. Borçlu sorumluluktan kurtulduğu an tık diye otomatik olarak kefillik kefaret sorumluluğundan kurtulur. Anlaşıldı. Asilin ibrası aynı zamanda kefilin de ibrasını gerektirir. Böyledir. Alacaklıların, alacaklının kefili kefalet sorumluluğundan azat etme durumunda ise asıl sorumluluktan kurtulmuş olmaz. Bu ne demek? Bir insan Dese ki tekrar ediyorum ki Artık arkadaş senin borcu sildik Üstüne bir sünger çektim Sevincinden herhalde oğaları zıplar Böyle dese Kefil sorumluluktan kurtulur O da kurtulur ama tersi olsa Dese ki ya kefil sen Allah razı olsun kefil olmuştun ama Biz arkadaşlar tanıştık ettik gittik Dolayısıyla sen artık kefil Kefil sorumluluğun yok Zihnine takma Gecelere rahat uyku uyu, Dedi onun böyle demesi, kefilin sorumluluğunu ortağın kaldırması bu borcun asıl üzerinden düştüğünü göstermez. Ben artık asıla güveniyorum. Senin sorumluluğun yok demektir. Ama asılı boşluluktan kurtaran bir tasarruf değildir bu tasarruf. Anlaşıldı? Dolayısıyla kefilin ibrası yok. borçlunun ibrası, kefilin de ibrasını gerektirirken kefilin sorumluluktan ibrası, Asıl olan insanı sorumluluktan kurtarılmaz. Tamam. Devam ettik. Kefilden alınamayacak bir şeyde kefalet caiz değildir. Dolayısıyla Had cezalarında, kısasta, kefaret olmaz. Bu nevi hadiselerde kefaret ne kadar geçerlidir? Adamı mahkemeye getirmeyle geçerlidir. O olur. Tamam? Veya şahidi mahkemeye getirme kefaletin üstlenme olur çünkü diyelim ki bu insanı bırakmayı gözaltında tutacaklardı ben mahkemeye getiririm dedi bu olur hafisi, hafisi Kef Kef bu olur ama ne olmaz olur. bu adama kısas yapılacaktı adamın yerine ben kısası üstleniyorum yani onun yerine ben boynumu veririm Hapis böyle değil. bir şey yok olmaz ben ben onun yerine ben gireyim olmaz anlaşıldı o yüz değnek yiyeceğine ben yüzdeki değnek yiyeyim, gerekirse yerim. Bütün bunlar olmaz. Kefilin yani yani alınamayacak bir şey, dolayısıyla ne ondan? Asilden, asilden verilemeyecek, ödenmeyecek, karşılığı olmayacak bir şey, e, işte ne yapalım? Şeyden, kefilden istenemez. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. İslam'ın bu harcada bazen kıssalar sebebiyle yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. <gülüyor> Yine burada bir vesileyle paylaştığımızı hatırlıyorum. Bir kıssa var, bir piyas var. Yıllarca oynadı. Onlar böyleydi diye. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Orada bir hadise anlatılıyor. Ne anda adamın bir tanesi hayvanıyla şehre geliyor. Şehirde hayvan uzanıyor. Bir ağaçtan meyve koparıyor. Ağaçtan yiyor. Bahçe sahibinin çocuk ne yapıyor? Oradan bir taş atıyorlar hayvana. Hayvanın kötü yerine rast geliyor. Hayvan ölüyor. Ondan sonra tutuyor. Hayvanın sahibi de onlara taş atıyor. O da ölüyor. Al başına iş. Bir kere çok kolay ölüyorlar. Olmaz. Bu yaşanmış olan. Evet. İkinci şey. Bu ciddi, ciddi Daha sonra adam tutuklanıyor. Hakkında kısas hükmü veriliyor. Adam öldürdü, bu da öldürülecek. Bu kısas hükmü adil mi evvela? Buradan da başlamak lazım ama devam ediyorum ben yolcular. Kısas hükmü verilen adam diyor ki, bana birkaç gün müsaade edin. Sorumluluğun altında yetimler var. Onların bende emanetleri var. Gideyim, dağıtayım, edeyim, gideyim, geleyim, söz veriyorum, geleceğim. Seni bırakamayız diyorlar. Sana birisi kefil olursa ancak. O da kimseyi tanımıyor. İçinizde bana kefil olacak var mı diye soruyor. Şey olarak, orada bulunan Ebuzer ben kefil olurum diyor. Ebu Zer radıyallahu anh kefaretiyle adamı bırakıyorlar. Adam gidiyor, emanetleri dağıtıyor, ailesiyle, dostlarıyla vedalaşıyor. Geri dönerken yağmur, çamur, kar, fırtına derken adam gelemiyor. Uğraşıyor, didiniyor, yollar beller aşıyor, gecikiyor. Üçüncü gün akşam üzeri gün batacak neredeyse Ebu Zer'i çıkarıyorlar. Adamın yerine kısas yapacaklar. Şöyle neyse adam gün batımına doğru ufuktan millet bağırıyor, geliyor diye bağırıyorlar, çıkıyor, geliyor. Soluk soluğa nefes nefese kendini atıyor. Neyse adam geliyor diye bu zehir bırakılıyor. Arkasından diyorlar ki hayreti adama ya canını kurtarmıştın diyorlar. Niye geri geldin? Dünyada vefa ölmedi desinler diye diyor. Söz verdik vefa etmemiz gerekir. Yani vurgular çok güzel anlatımı mı? de çok güzel. Bunun başında bu da doğru değildir ama ibret vericidir. Yatsalardı tamam bir bölümden. Sahi değil mi Sahi değil elbette ki. Devam ediyor. Ondan sonra Ebu e soruyorlar. Ya diyorlar sen neden tanımadığın birisine kefir oldun? Güven kalmadı desinler demesinler diye diyor. Yani ben bu insana güvendim diyor. Şu olarak. Gördüğünüz gibi de geldi diyor. Bu da güzel. Bu bölüm de güzel. Bunun üzerine kan davası hakkı olanlar da affediyorlar. Diye. Bu kadar güzel. İnsan kısas edilmez diyorlar. Affediyorlar. Gel kardeş olalım diyorlar. Kardeş oluyorlar. Hazreti Ömer de beni de kardeşliğinizin içerisine alın diyor. Hep beraber kardeş oluyorlar. Bu bölümü de çok güzel. Evet. Buyur. Evet. Şimdi ancak şurası güzel değil, kabullenemiyorum. Bir, kaza ile adam öldüren insan kısas edilir mi? Evet. İstanbul hukukunda böyle bir şey yok. Tamam. Yani öldürme kası değil, cezalandırmak. Taş ve benzeri şey atmak yani öldürmek hedefli değildir. Mesela kurşun sıksaydı ayrıydı. Veyahut da işte bıçak atsa, hancat atsa, kılıç savursa bir şey değildi. Haliyle böyle değildir. Yani kaza ile adam öldürme, düşmanlık vardır içinde taş atıyor demek. Düşmanlık vardır. Buna şip amt deniyor. Bunda ağırlaştırılmış diyet olur, şey olmaz. Kısası olmaz. Tamam? Hadi diyelim ki bu gene adam öldürdü, hakkında kısas verildi. bu Zer'i niye asıyorsunuz kardeşim? O ne yaptı? Birisine güvendiği adamı idam edilir mi ya? Yani buna bu hükmü veren İslam... Ki o sağına yani hüküm İslam'ın hükmü, İslam böyle bir hükmü veriyor diye insanlar İslam'a zalim gözüyle, zalim bir hüküm hukuk sistemi gözüyle bakmaz mı o zaman? Ne günden beri birisine kefil olan insan o adamın yerine idam edilir? Böyle bir şey mümkün değil. Anlaşıldı? Dolayısıyla ikinci neyime kısas da zaten kefil olmaz. Adamı bırakın, ben onun yerine gerekiyorsa asılırım. Borcunu öderim ayrı, asılırım ayrı. <gülüyor> bu olmaz. İslam sisteminde bu kefalet sistemi kabul edilmez. Yine hapis cezası için söyledik. Yani hapis cezası İstanbul'da en çok niçin uygulanır İslam'da? Neden uygulanır? Parası olup da borcunu ödemeyen de uygulanır. Adamın parası var, ödemiyor. O zaman dıkarsın hapse, parasını ödeyince çıkar. İkinci bir şey daha var. Kefil de aynıdır. Kefilin maddi durumu iyi ama asıl olan borcu ödesin diye durmadan savsaklıyor, uzatıyor. Kefaret sonumunu üstüne getiremiyor. Gerekirse kefil de hapsedilir. Anlaşıldı? Maddi durumu iyiyse. Tabi tabi. Kefil daima asla rücu edebilir. Bunu da biraz şunun için söyledim. Kadi Şürek'in oğlu birisine kefil oluyor. Maddi durumu da fena değil. Ama bir iki tembihten sonra hala borcu ödemiyor. Asıl borcu ödeyemeyince Kadı-i Şüreyh bir güzel hapsediyor. Bir gün elinde Kadı yorgan döşek gittiğini görüyorlar. Şüreyh'in nereye gidiyorlar? Hapshaneye diyor. Bizim oğlan hapsiste de diyor. <gülüyor> Hapshaneye yatak yorgan götürüyor. Hapse kim attı? Ben. <gülüyor> e niye attın? Kefil olduğu yerine getirmiyor diyor. Sağ saklıyor. Şimdi kendi oğlunu dahi hapsetmiştir. Sefalet yani bir hapis işe yarayacak noktada kullanılır. Adamın parası yok hapsetmişin ne işe yarar? Adam trafik kazası yapmış. Şöyle bu etmiş adamı hapsediyorsun. Yani trafik kazasıyla hapsin ne faydası ne, ne alakası var? Bu ve benzeri. Tamam. Şimdi... Ortaklık konusunda da insanlar başkasına yani kefil olamazlar. Yani ortaklar birbirlerine birbirlerinin vekili gibi hareket ederler. Birbirleri aklına şey yaparlar. Ama ortaklıkta zarar ederseniz ben ödeyeceğim, şöyle edeceğim diye kefil olunmaz. Ortağın yapısında zarar ve kar zaten vardır. Anlaşıldı? Özetle kefaret hakkının detaylarıyla ilgili dünya kadar elbette ki bilgi var ama ne yapıyoruz? Biz ana hatlarıyla kefaretteki ana çizgileri öğrenmiş oluyoruz. İnşallah faydalı olur. Şimdi ne diyoruz? Havale. Havale. Havale deyince biz hep mektup havalelerini hatırlarız. Para evet para havalesi, mektup havalesi, iadeli taahhütlü havaleler Evet, ve benzeri. Evet en çok da yapılan artık Allah'a havale. öyle deyince şey aklıma geldi çok ne gülüşlükler yaşadık yani şu anda yaşadığımız günüş manzaraları gündeme getirirse bir sistem herhalde çok cazip bir kitap olur birisini biliyorsunuz yakaladılar kamerayla mamarayla özel hayat falan değildi o zaman kamerayla mamarayla polis polis içeri girdi yaradı, yakaladı sonuna hapse attılar hakim mahkeme ediyor şimdi zina cezası suç değil Adamı ondan yakalamışsın. Şu değil bu değil. Hakimin dışarı bağlasan bir sürü kamuoyu oluşturuldu. Cındar çıkardı. Günlerce ortalık 28 Şubat onlarla hazırlandı. Millete suç dedin çünkü milletin vicdanında o suç. Anlaşıldı ama senin kanununda suç değil. Kanunun vicdanlarla çarpışıyor. Bunun farkında da değilsin. Hakim hemen salı veremiyor da. Epey bir sürttükten sonra hakim salı verdi salı verirken söylediği cümle neydi? Sana ceza veremiyorum. Seni Allah'a havale ediyorum. <gülüyor> ya şu kanunu baştan Allah'a havale edin de <gülüyor> Bir işe yarasın. Ceza veremiyor hava bir de şu kanunu ceza neden veremiyorsun? Onu bir düşünün. Seni ceza veremiyorum, seni Allah'a havale ediyorum. Bu gariplikleri yaşadık herhalde. Bunun daha epey misali var. Havale diyorsunuz. Lugatte iyotta nakil virgül yer değiştirme demektir. Bu borcun adamlar es, esrar keş birisini şeyh diye bu millete takdim ettiler, millete yuttu. Adamın hala fabrikası buluşmadan yeridir biliyor musun buluşma ve birçok gizli kararın aldığı yeridir. Evet evet dünya kadar yani tam bir fesat yuvası tam bir bilmiyorum ne yani derin derinlerin buluşma yerlerinden yani gizli odalarından bilmiyorum ne yerlerinden adam tam tam şeymiş ama bu millete diye yutturdular millete hopladı zıpladı da onların zikir yapıyoruz diye buyur. Zannediyorum. Yani vasileti kaybetmişiz. Söylesen de inanmıyorlar. Yani senin söylediğin kurgu geliyor insanlara. Yani o şunu izah ediyorsun kurgu gibi geliyor. Sonra hakikaten böyleymiş diyor. Bir tanesi ben olana hadise anlatayım. Kalktı arkadaş böyle bir toplantıda sordular. Bunu nasıl söylersin? Allah'tan kork. Bunun hesabını yarın Allah huzurunda nasıl vereceksin? Cümle cümle cümle dedim inşallah sen haklı çıkarsın da ben haksız çıkarım. Çok isterim. Bazı bazı insan haklı çıkmayı istiyor. Üç ay sonra küçük köyde gördüm. Hocam özür dileriz. Biz ayakta uyuyormuşuz. Yani o cümleler nereye gitti? Nenin nesi oldu. Ne neler yaşandı? Yani yine aynı hadise yaşandı. Yine aynı aynı tongaya yine düşeriz. Bunun gibi. Devam ettim. Borcun bir zimmetten mi dedik? Borcun bir zimmetten başka bir zimmete Nakli ne denir. Tarifin tarife ihtiyacı var. <gülüyor> Ama doğru. Şöyle diyelim. Pratiğe dokarım. Misal anlaşmaya yardımcıdır. Diyelim ki benim sana 100 lira borcum var. Hemen ver demeyin ha. De. Ama diyorum ki ben sana telefon ediyorum. Sen misal olarak Başakşehir'desin. Ben Anadolu yakasındayım. Sana telefon ediyorum ya diyorum. Sana 100 lira borcum var diye evet var. Sen Başakşehir'desin. Ben uzaktayım. Benim filan kişide alacağım var. Başakşehir'de oturuyor. Ben şey borcunu ondan al. Tamam. Buna ne deniyor? Havale deniyor. Benden olan borcunu gidiyorsun. Başakşehir'deki başkasından alın. Çünkü onun da bana borcu var. O bana geleceğine... Başakşehir'e git gel 100 liraylar zaten. <gülüyor> de. Bir de gün kaybeder. on da şey yapmasın. Onu bana alacağını o 100 lirayı o sana versin diyorsun. Tamam. Nazlettin Hoca'ya da böyle bir şey yapalım. Nazlettin Hoca'ya birisi tokat vuruyor. Ensesine bir tokat. Nazlettin Hoca mahkemeye kadıya gidiyor. Doğru mu kısa bilmiyorum ama ibret verici gene. Nazlettin Hoca mahkemeye gidiyor. Kadı da buna bir, bir akçe tazminat cezası veriyor. Adama da göz kırpıyor. Adam da anlıyor. Efendim diyor, yanımda bir akşam yok diyor. Gidip getireyim. Tamam git getir diyor. Adam gidiyor. Bekle bekle gelmiyor. Kadı da rahatsız oluyor. Sabırsızlık ifadesi için camdan dışarıyı seyrediyor. Nasrettir önce bıksın da gitsin istiyor. Sonunda nasrettir önce bıkıyor. Ama nasrettir önce düz gitmez. Kadı pencereden dışarıyı seyrederken elini yağlıyor. B Bütün gücüyle kadren ense bir tane indiriyor, gelince o bir akçeyi sen al diyor. <gülüyor> Hadi Allah ısmarladık. İşte buna havale deniyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Yarın böyle anlatırsın. <gülüyor> Nasıl olsa bir tukat bir akçe. <gülüyor> <gülüyor> Havale. Havale sadece borçlarda geçerlidir. Onun yazın Tokat'ta geçerli değilmiş. Evet. Havale sadece borçlarda geçerlidir. İcma ve sünnetle meşrudur. Tamam. Şimdi bir hadis-i şerif var. Matlulul ganiyyi zulmün diye. Maddi durumu iyi olan, zengin olan, varlıklı olan birisinin borcunu uzatması, sündürmesi zulümdür. Bunu paylaşmıştık. Tamam? Bu hadisin devamında "vemen uhile ile meliin felyetba" diyor. Kim maddi durumu ödeme gücü olan birisine havale edilmişse onun peşini takip etsin. Yani gitsin ondan alsın diyor Peygamber Efendimiz. Tamam. Maddi durumu yani ödeme gücü olan, ister borcu olan veya şu, borcu vardır adamın da kendisine borçlu olana ödeyecek maddi. Ona havale edip ondan para kurtarmaya da çalışıyor olabilir. Yani adam ah, alamıyordur, edemiyordur, gidemiyordur. Bir başkasına tutar havale edebilir. Yani kendini alamıyorum ne koparsak ker kabirinden yani ama öyle değil de maddi durumu yerinde ödeyebilecek insan havale edilmişse dolayısıyla gitsin alacağını ondan alsın diyor bu hadis-i şerif. Evet, hadisi yazdıralım isterseniz. Tırnak içerisinde maddi durumu iyi olan bir insanın borç sündürmesi Sündürme ne diye sormuştu bir tanesi. Şimdi lastiğin böyle bir uzunluğu vardır. Bu normal vaktidir. Borcu vakti Onu asılırsan böyle, günkü kanun maddeleri gibi hepsi lastik gibi mübarek. Sündürürsen ne olur? Buna uzatıyorsun. Sebepsiz ve yersiz uzatma yapıyorsun. Buna sündürme denir, oyalama denir. Nedir? Zulümdür diyor. Hadis-i şerif zulümdür. Kim? Kim? varlıklı bir gül ödeme gücü olan birisine havale edilirse artık alacağı için ona yönelsin Şimdi bunun içerisinde bir şey daha var. Şu söyleyeceklerimle o tamamlanacak. Havale. Havale. Sadece icap ve kabulle tamamlanmaz. Yani birisi teklif etti, öbürü de kabul etti bitmiş olmaz. Ne olacak? Havalede Havalede hem borçlunun hem alacaklının hem de kendisine havale edilen insanın muvaffakatı gerekir. Yani havalede de üç şahıs var ya. Bir tanesi havale eden. Bir tanesi havale edilen. Bir tanesi de kendisine havale edilen. Bu her üç insanın da kabul etmesi gerekir. Olumlu bakması gerekir. Bunda rıza göstermesi gerekir. Yoksa misal olarak söylüyorum. Birbiriyle uyum sağlayamayan insan da olabilir havale ettiğin. Tamam ben demin misal verdim ama nedir, sen de Başakşehir'desin, o da Başakşehir'de, o sana ödesin dedim. Bu uygun. Ama ben Başakşehir'dekine değil de adamın Gebze'dekine havale ettiysem, git Gebze'den al. Şunu, bu ev, ifade kısaca herkesin eğer kendi yapısına uygun değilse o zaman ne olur? Kabul etmez. Anlaşıldı? Üçünün de kabul etme şartı vardır üçü birden kabul edip olumlu cevap verince havale gerçekleşir. O zaman meşrudur. Evet. Kendisine tamamlayıcı bir cümle daha söyleyip noktalıyoruz. Kendisine havale edilen insan akit yapmaya ehil olmalıdır. Yani ergen virgül akli dengesi yerinde olmalı havaleye rıza göstermelidir. Tamam. Şimdi vekalet. Bir insanın başkasını tasarruf konusunda. ...kendi yerine geçirmesine... ...vekalet denir. Yani şöyle... ...artık o adam... ...senin gibi hareket ediyor. Sen ne yaparsan beğeni, ...onun da senin gibi beğenme, beğenmeme... ...karar verme, etme gitme var. Ne oluyor? Sen kendi yerine geçiriyorsun. Dolayısıyla o artık senin gibi oluyor. Bu ve benzeri bir bütünleşiyor. Bunu özetlemek için, bunu özetlemek için Arapça bilmeyenlerin bile bildiği bir kelime var. El vekilü kel diyorlar. Vekil asil gibidir. Bunu özetlemek için vekil asil gibidir denir. Kendi yerine boş bir şey koymuyor. yani Bir insan koyuyor, hak, şey veriyor. Kendi hakkına kararlar veriyor. Her ne kadar fıkralarda, aksi olsa da. Nasretten bir gece karanlığında yine şey olarak ilerlerken merdivenden yuvarlanıyor. Tangır küngür, paldır küldür, aşağıya iniyor. Hanım korkuyla yataktan kalkıyor. Hoca ne oldu diyor. Benim cübbe merdivenlerden yuvarlandı diyor. Hoca hiç cübbe bu kadar ses çıkarır mı diyor. Ya uzatma işte diyor. İçinde biz de vardık. Yani ne kadar cübbeyi kendi yerine vekil tayin etse de bu vekalet geçerli bir vekalet değil. Buyur. Ha yer köy köy da kendi yerine vekil tayin ediyor. Evet doğru. Vekalet de vekalet de ayrı tabii. Hem kitap hem sünnet hem icma hem de makul ile meşrudur. Şimdi yine ve niyam el ve benzeri şeyler var da oradaki vekalet ayrı bir şey. Bakın şu anda e, kitaptan delil olarak kıssa diye anlatılan bir şeyin içerisinden nasıl hüküm çıktığını göreceksiniz yine. Nedir? Şimdi Kehf suresinde ayet-i kerime 19. ayeti ayet-i kerimeyi oraya boşluk bırakın. Bence surede maliyle beraber yazın. Ayet-i kerimede ne deniyor? Ashab-ı ilgili bilgi verirken feb'atü ahadekum bi veriqikum hâzihi bu paralarla içinizden birisini çarşıya gönderin. Tamam? İle medinete, şehre gönderin. Eyyuha azka tamamen hangi yemen güzel olduğuna baksın, beğensin, felelikum birizkin mirhu ondan size yiyeceğiniz ihtiyacınızı getirsin. Ne oluyor gençler, mağaradaki gençler? Paralarını bir gence teslim ediyorlar. O genç onların adına gidecek. Çarşıdan alışveriş yapacak. Gelecek. Seçecek, beğenecek, alacak, uygun gördüğü yiyeceklere şu yiyeceği satın alını demiyorlar. Onu kendi yerlerine vekil tayin ediyorlar. Hem alışveriş için vekil, hem seçmek için vekil. O getirecek, bunlar da yiyecekler. Tabii genç gidiyor, parası asırlar. Nasıl diyeyim? Şimdi olsaydı koleksiyon yapmak için kaçırmazlardı. Parayı geçmez para diyorlar. Şimdi gidiyor yani çarşıya. Bu nedir hadislerin içerisinde bir vekaretin tarifidir. Anlaşıldı? Onun yerini vekildir. Alın size kıssanın içerisinde onun için ahkam ayetlerinin tam net olarak şu kadar ahkam ayeti vardır. Tayini mümkün değil. Hiç beklenmediğiniz bir ayetin içerisinde hiç beklenmedik bir hüküm çıkabiliyor. Yani kitaptan delilini birinci derecede açık diye alışveriş kefaletine delil nedir? E, Kef Suresinin 19. ayetidir. Sünnet diyorsunuz şimdi. Sünnetten delil geliyor. Resulullah'ın Hakim İbni Hizam'ı birçok var yani hadise. Çok belirgin olduğu için. Hakim İbni Hizam'ı veya Urvetül Urva tür bariki, urva tu yazın, kesme işler koyun, le koyun, araya çizgi çekin. Bariki, bariki, bariki. Evet sabi. Radya anhuma, kurban almaya göndermesi. İkisi için de anlatılıyor, biraz farklı olarak. Daha önce söylemiştik, ne yapıyor? Alıyor parayı bir akçayı. Gidiyor onunla sürü başı olacak bir toklu seçiyor. Tokluyor gidiyor. Sürüsü olan birisine diyor ki senin sürü başı hayvana ihtiyacın var diyor. Bu hayvana kaçırma. ona iki tane koç değiştiriyor. Tamam. Koçlardan bir birisini bir dinara satıyor. Öbürünü de alıyor. Peygamber Efendimiz'e getiriyor. Yani kısa zaman içerisinde bak tam tüccar kafası. Yani çalışıyor. Teşekkür ediyorum. Sürübaşı olacak koç seçiyor. Genç bir dokulu. Sürübaşı olacak çok farklıdır. Komutan gibi sürüyü yönlendirir. Çoban da rahat eder. Sürübaşı olmayan hayvanlarda sıkıntı olur. Ona iki türlü, iki tane koç da değişiyor. Birisini bir dinara satıyor, diğerini de alıyor geliyor. Yarasa diyor. Bu bana ismarladığınız koç almış Şehinon. Bir de onun adına ne yapmış? Bu da bir dinarınız diyor. Peygamber Efendimiz kendisine diyor ki bak ben seni diyor, git birisinden koç iste demedim diyor. Eline para verdim ki bununla satın alasın diyor. Kendi yerine meklidin. Peygamber Efendi zannediyor ki gitti birisine Resulullah'ın kurbanlık koç ihtiyacı var dedi. Adam da bunu hediye etti. Aldı geldi. Ya Resulullah diyor. Ben kimseye Resulullah koç istiyor demedim diyor. Sizin adınızda anmadım diyor. Böyle bir tokla buldum diyor. İki koca değiştim. Birini sattım, birini getirdim diyor. Peygamber Efendimiz gülümsüyor. Eline bir dinine gene veriyor. Git bunu tasadduk et diyor. Sonra diyor benim ticaretim için bereketli olması için dua etti diyor. Şimdi yerden toprak ayhoşlayıp satmaya kalksam müşterisi çıkıyor. inen kâr da ediyorum diyor. Tabii şimdi şöyle kestirmeden zengin olma yolları diye bir kitap yazsın <gülüyor> Veyahut da işte bir dua öğreten herkes cali bir dikkat kesilir, herkes koşturur. Şimdi bu bir vekalettir, açıktır. Yani bu müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Başka şey Peygamber Efendim vekil olarak gönderdiği de veya işte tayin ettiği de birçok insan vardır. Yine sizi bildiğiniz için söylüyorum. Hazreti biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Veda hacında kaç kurban kesmiştir kendisi bizzat? 63 kurban kesmiştir. Her yaş için bir kurban kesmiştir. Götürdüğü hayvan sayısı kurbanlık için kaçtır? Yüzdür. Geriye kalanlarını ona vekâleten kim kesmiştir? <gülüyor> Hz. Ali radıyallahu anh kesmiştir. Dolayısıyla ne yapıyor? Kendi yerine vekil tayin ediyor. Bunun gibi bir hayli şey çıkar. Şimdi icma diyorsunuz. İcma o günden bugüne kadar vekaretin caiz olmayacağını söyleyen hiçbir alim yoktur. Bu sadece o devrin değil asırların icmasıdır bir nevi. O gün de yani caiz değil diyen hiçbir ilim ehli yoktur. Hiçbir alim yoktur. Tamam. Makul diyorsunuz. Akli delil. Her insan Her işi yapamaz. Bu bazen bilgi eksikliğinden, virgül tecrübe azlığından, bazen çekingenlikten, Bazen vakit azlığından bazen güç yetmemesinden kaynaklanır. Güç yetmemesinden kaynaklanır. Dolayısıyla kendi yerine Bu işi yapacak, insana ihtiyaç duyulur. Şimdi ne demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Vekaleten kurban kesmek gibi. Vekilin ücretini olmaz diyen alim de var. Olur diyen alim de ekseri ilim ehli vekalette ücret olacak kanaatindedir. Evet. Vekalette ücret olur. Şimdi söyleyince zaten hem de ne ücretler oluyor bazen. Şimdi söyleyince anlayacaksın. Dava vekili gibi. Hem de ne ücretler. <gülüyor> Dava vekili gibi. Yani her insan davayı aynı güçte sunamaz. Aynı güçte delil toplayamaz. Nelerin delil ifade ettiğini, neler ifade etmediğini ve benzeri bilemez. Dolayısıyla dava vekillerine de ihtiyaç vardır. Dürüst olmak şartıyla biz her şeyi çığırından çıkarız o da. Dava vekillerinin bir tanesi savuruyor. Efendim diyor, adam, müvekkilimin diyor, adam öldürdüğüne dair diyor, karşıma on tane şahit diktiler. Tamam. On şahitli dava. Hepsi bu adam katil diyor şey olarak. Şimdi takdirlerinize sunuyorum hakim bey diyor. Müvekkilim diyor öfkeye kapılmış, hırsa kapılmış, kendini toplayıp iradesini kaybetmiş bir adam öldürmüş, suçlu diyor. Onu seyreden, seyreden bu on tane zalim hiç mi suçlu değil diyor. <gülüyor> Asıl cezanın onlara verilmesi gerekmez mi diyor. Onlar daha soğukkanlıydı. Buna hakim şöyle olmalıydılar, böyle olmalıydılar. Şimdi davalar buna dönüştü. Neredeyse başkasını suçlayacak bir üslup kumundan. Ama dava vekiline yine de ihtiyaç vardır. Çünkü kendi delillerini öne süremeyen, sıkıntılarından kurtulamayan, bir şey anlatırken öbür taraftan kendini ele veren ve benzeri bir sürü hani özrü kabahatinden büyük gibi bir sürü şey vardır. Bunlar için evet yani iyiye kullanıldığı zaman iyi bir yoldur. Şimdi... Alışverişte vekil olabilir. Dava vekili olabilir. Yani nasıl diyeyim? Bilgisayarı alacaktır. Daha iyi anlayan insan olabilir. Arabayı, peyniri, şunu bunu öyle şeyler vardır ki hayatın içerisinde senden daha iyi anlayan bir tanesine sen kendini benim yerime koy diyorsun. Ona göre al diyorsun. Bütün bunlar yerli yerinde bir davranıştır ve doğrudur. Evet. Vekalet. Bağlıyoruz. Vekalet, her iki tarafı da bağlayıcı bir akit değildir. Tamam, bu kefil gibi değil. Vekalet, azille. Yani az, ya azil ile yazın ya azil ile yazın. <gülüyor> azil kim eder? Müvekkil, vekil tayin eder. Az edebilir tayin ettiği vekili. Vazgeçme ile. Vazgeçmeyi kim? Vekil ben vekaretten vazgeçiyorum diyebilir. O da vazgeçebilir. Tayin eden de vazgeçebilir. Virgül, müvekkilin ölümüyle Son bulur. Oraya bir de not düşün. Not. Elçiler vekil değildir. Elçiler vekil değildir. Haberci ve elçinin hükmü ayrıdır. Yani elçi bir yere gönderdiniz, onun kabul veya ret hakkı yoktur. Yani ne yapar? Benim gönderdiğim haberi size ulaştırır. Orada kendi karar veremez. Ne olur? Oradan aldığı haberi de yine kendisini elçi olarak gönderene getirir. Veya haberci olarak gönderene getirir. Elçiler ve vekille karıştırma var da onun için bu notun fıkhi açıdan faydası var burada. Tamam. Bugünkü derçe noktaladık efendim. Evet, kefil olduk. Vekil olduk. Bir de havale ettik. Evet Diyelim ki ticaret için birine kefil olduk Yandınız demektir Kefillik ticaret Senelerce sürse ki borç olacak da devam edecek Devam eder mi? Hayır Ticaretin geneline kefil olunmaz Belli bir şahısla olan Gidip ona yani bu bağlayıcı değildir Her o gider bir nokta akit, Bir akde kefil olunur yani ben buradaki kefalet şu değil, bütün bir ömür boyu bu adamın borcunu ben ödeyeceğim manasına değil, bu adamla ilgili bir olumsuzlukla bana müracaat ediniz. Yani bu gidilip, yani tek taraflı olarak ben kefaletini kaldırdım yine diyemezsiniz. Gidersiniz artık kime kefil olduysanız, o insanla konuşursunuz, kefil olan insanla konuşursunuz, müşterek olarak bu kefaleti kaldırırsınız. Ama bunu ifade etmediğiniz sürece sorumluluğunuz devam eder. Evet. Kadavra kullanımının hükmü nedir? Yahu kadavra buraya nasıl geldi? Sonrasında cenaze namazı veya tövbe istiğfar edilmeli midir? Şimdi kadavra yani ölüye bir hürmetsizlik sayılır mı? Sayılır. Öbür taraftan bunun için zarurette vardır. Ama kadavrada gördüğümüz insan bedeniyle dalga geçildiği gırgır geçildiği ve benzeri yani ölüye hürmet ifade etmeyen şekilde davranıldığı da vardır. Ölelerin bile insan olma vasfı ile bir değeri vardır. Evet elzem neyse damarlarını, sistemlerini, kas sistemini, sinir sistemini neyin üzerine araştırma yapıyorsan o haddi geçmeyen ve benzeri davranışlar, kötü davranış sergilemeyen bir şey olmalı. Kadavra ile ilgili muamele bittikten sonra doğru olan cenaze namazı kılınarak bu kadavranın toprağa verilmesidir. İnsan bedeni daima toprağa verilir. Toprağa verilmekte son bulunur. Yani insan yine yani tevbe istiğfar etmeli mi? İnsan daima hata işlemese bile tevbe istifar etmelidir. Kadavradan sonra da tevbe etmekte fayda vardır. Ya Rabbi biliyorsun ben mecburi kaldığım için çünkü hiçbir şekilde maalesef heykelin üzerinde, şunun üzerinde ve görülen gerçek hayatta, gerçek etin, kemiğin, yağın arasında Görülen gibi olmuyor. Birbirinden farklıdır. Tıp ilminin buna ihtiyacı vardır doğru. Ama bu yine de hürmet zedeleyici olmamalı. Belli ölçülerin dışına çıkmamalıdır. Bir arkadaşım niyeterek direk Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçmiş. <gülüyor> Bunun için niyete gerek yok. Zorlanıyor diye böyle bir şey var mı? Allah ta cümlemizden razı olsun dua ediyorum. Şöyle diyelim bir insan mezhep değiştirebilir mi? Bunu ilmi ölçüde şöyle demiştik daha önce. Ne demiştik? Mezhep değiştirme demek. Mesela İmam Şafii bırakıyorsun, Hanefi mezhebine geçiyorsun. Bu ilme dayanıyorsa, yani delillerini inceledin, şöyle ettim, bu sefer ciddi bir birikimin olması lazım bunun için. Hayır öyle değil de günümüzde daha çok neden oluyor. Çevresindeki arkadaşlar Hanefi bir. İkincisi okuyup da bilgi almaya Şafii hoca bulamıyor. Şafii ilmi bulmakta zorlanıyor. Olabilir yani bu geçebilir. Bunun için ayrıca niyet etmeye veya o mezhebi bundan güçlü buldum deme gibi iddialara yok Bilgi eksikliğinden dolayı, çevremdeki insanlarla iç içe yaşayıştan dolayı sorup öğrenemediğim için böyle bir şey der. Yani İslamı İslam yaşayışında ciddiyetini de ortaya koyunca bunu bilen Rabbim. Yani biz bunu gevşekliği için değil, şundan hükümden kaçmak için değil, Böyle bir intikal de bulundu. Bunun için e, merasime gerek yok. Tamam. Köpek ve suret olan eve rahmet melekleri girmez. Hadislerini biraz açar mısınız? Mesela gazetede, kitaplarda suretler. E, onları eve sokmamak mı lazım? Hayır. Yani buradaki resimde gazete bulunan bulunabilir veya kapalı yerde olabilir. Duvarlara, tazim makamına değer verme makamına resim asmayla ilgili bir hadisedir. Gazetelerde olan Kitap işlerinde olan veya işte nasıl diyeyim albümlerde olan resim değildir burada Murat. Evin orasına burasına şurasına resim asmayla ilgilidir. Ee, köpek her türlü olsa da doğru değildir. Yani köpeğin ayrı bir musibeti vardır evlerde. Zaten resim dolu diyorsun. <gülüyor> yani şöyle diyeyim yani bilgisayar zaten var içerisinde ama bunlar da değil. Yani resim tazim edilen noktada olacak. Yani bu değer ifade ediliyor. Yani hepimizin ona yani e, kısaca askıda olacak ve göz önünde olacak. Evet. ülkemizdeki çoğu erkek tokalaştıktan sonra birbirlerinin yüzünü de öpüyorlar. Bu konu hakkında bir açıklama yapar mısınız? Sahabeler ne yaparlardı? Sahabeler böyle yapmazlardı. Musafahalaşırlardı doğru. Bu örften gelen, bu adetten gelen bir şeydir. Ee, bizim Karadeniz'de daha yani daha mutlaka kucaklaşırlar. Hele de uzak yoldan geldiysen e, kucaklamayı anormal gerisini anormal kabul ederler şimdi böyle değil peygamber efendimizin nadiren de olsa kucakladığı var niye daha ziyade uzak yerlerden gelen bir de hani her geliş aynı geliş değildir peygamber efendimiz kendi yatağını kimin bırakıyor hazreti Ali bırakıyor tehlikenin içerisine ama pe, hazreti Ali radiyel emanetleri dağıtacak ama biliyorlar ki hedef peygamber efendimiz Ali'ye bir şey yapılmayacak onu da biliyor hatta haber de veriyorum ama Ali çıkıp da Kuba'dayken gelip yetişince Resulullah kalkarak kucaklıyor onun gelişine. Bu sıradan bir geliş değil. Ayrıca bir sevindir. Peygamber Efendimiz'in e, şahıs kucakladığı çok nadirdir. Ama bu nevi hadiselerle bağlantılıdır. Biz işi biraz dozunu kaçırdık. El de dozunu kaçırdık zaten. Musafaa sadece eller tutarak yapmak. Evet. Oh, oh, oh, oh, oh. Onlar tokuşma <gülüyor> o belli bir grubun adetiydi. Giderek yayıldı. Evet. Giderek yayıldı. Tokuşuyorlar. Birbirlerinin kafasına çekişte de vuruyorlar. Gördün mü bilmiyorum. Adam çekicin sesini duyduk ya. Bereket versen adam yüksekte konuşma yapıyordu. Bu aşağıdan doğru vurdu da yukarıdan aşağı vursaydı tamam. Adam gitmişti. Bütününcüyle vurdu. Evet. Ortakların ortak oldukları şirketten maaş almaları caiz midir? Bu uzun konu çok doğru değildir. Yani bir insan, yani şöyle diyeyim genel kayda bir insan hem kendisinin patronu şirketten hem de işçisi olmaz. Prensip budur. Evet. Ama bu daha uzun bilgi vermeye ihtiyaç olan bir alan. Ee, i̇nşallah e, günü gelince paylaşırız. Referans konusu nasıl anlaşılmak ki yok. Teskiye gibi, kefarete benzer. Hayır, teskiye yani bu insanı ben böyle tanıyorum demektir. Hatta e, bilin bizim dilimizde yok. İslam kültürümüzden çıktığı için şöyledir. Mesela ben birisine referans yazacaksan bu talebeyi mesela bu talebeyi şu şu çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, şu vasıflarıyla tanıyorum. Allah'a karşı kimseyi teskiye etme aklım yok. Kalbini bilmiyorum ama bildiğim tanırım kadarıyla bu bu demektir. Karşı tarafı bilgilendirmedir. Evet sorumluluk almıyor. Bilgilendirmedir. Ben böyle tanıyorum demektir. Asabı ı Kef ile ilgili verilen vekalet örneği şerumen kaplana gibi bir sınıfa girer mi? Yani eğer sünnette olmasaydı girerdi. Tamam. Sünnette veya başka nasıl olmasaydı girerdi ama İslam hukukunun içerisinde var yani sünnetten delil var. Evet. İstihane veya istiga, istigase namazı olacak, bu istigane değil de se olacak namazı var mıdır? Bu konuda ihtilaf var. İstigase, genellikle istigase ne için denilir? Daha çok yağmur duası için denilir. Yağmur talebi için denilir. E, hacet namazı, iki rekat normal namazdan farkı sadece niyetidir. E, böyle bir namaz meşru mudur, kılınabilir. Ama böyle kılınmak zorunda mıdır veya kılınmazsa ihtiyaç olmaz mı? Hayır bunu söyleyemiyoruz. Tamam. İş bağlamada komisyon alınabilir mi? Şöyle diyeyim. Satıcı ile müşteriyi buluşturmak İslam'da bir hizmet sayılır. Bunun ücreti olur. Anlaşıldı. Müşteri ile satıcı buluşturulmuşsa bu da çünkü her insan her türlü satıcıyı bilmez. İşin nerede olduğunu bilmez. Nerede bulacağını bilmez. Veyahut da bir ev kiralayacaksınız. Mahallenin altını üstüne getirmeniz lazım. Halbuki bir emlakçiye giderseniz bak şu, şu, şuralarda ev var. Önünüze döker. Uygun olana size direkt götürür. Zamandan kazanmış olursunuz ve benzeri. Müşteriyle satıcıyı buluşturmak. Tekrar ediyorum bir hizmettir. Bunun ücreti olur. Buna simsariye deniliyordu. Şimdi artık komisyon denilmeye başladı. E, bu da meşrudur, caizdir. Ancak giderek emlak işiyle uğraşanların bu işi yapanlarımız benim para aldığım belli olmasın diye gizliye gizliye ahlakları bozuldu. Paraları geldi ama ahlakları bozuldu. Bunu açık belli makul bir ücretle yapmak lazım. Aşırı taleple bu sefer müşteri kaçmaya çalışıyor. Çünkü bir aylık o alacak, şu kadar şu alacak bu deyince bu sefer müşteri ürküyor. Bizim kendi yapımızda da vardır. Lüks bir mağazadaki fiyatlar ucuz olsa da şimdi öğrendik süpermarketlerde çok bağa giriyoruz. Ama bir elbise alacaksın lüks bir mağaza var, vitrin şöyle, içeriye bile girmiyor korkuyor adam. Fiyatı da bu mağazaya göredir diye. Ee, bunun gibi insanlar da emlakçılardan korkmaya başladı. Yani makul simsari için iş bağlayanlar, ücretleri makul bir ücret bir yüzde olsa, insanlar daha çok rahmet ederler, daha çok güven beslerler. Bizim orada bir terzi vardı, bir önceki oturduğum mahallede. Mahallede en çok şey işini o yaptı. Emlak işini o yaptı. Asa aldı, ev sattı, şu etti. Sonra dediler ki biz böyle olmayacak. İyisi bir emlak dükkanı açalım. Güzel bir emlakçı dükkanı açtılar. Yarı yarıya düştü işler. <gülüyor> böyle. Tamam.